Hayy vaadallah, itta kul ve atiu. İnnallah ma allazina takab ve lazzina hum muhsinun. Kal Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi il kereem. Awwu billahi min al shaytanir rajim. İsmiillahiir rahimaniir rahim. Al la yakumuna illa min Zalike bi ennehum kalu inneme albeyvu mislul riba ve ahallallahu albey'a ve harramal riba Femen ca'ahu mev'izatun min rabbih Fanteha felahu ma selef Ve emruhu ilallah Ve men ade feulahike ashabun Hum fiha khalidun Sadakallahu alazim Okumuş olduğum Bakara Suresi 275. ayette Cenab-ı Hak mal olarak Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım yani ticaret, alışveriş aynen faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Allah'tan kime bir öğüt de, erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişte yaptığı kendisine aittir. İşi de Allah'a kalmıştır. Kim de faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Sonraki ayette Allah faizi mahveder,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 Tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir, buyurulur. 278 ve 279. ayetlerde. Sevgili kardeşler, Bugün uygulanan kapitalist ekonomi sayesinde insanlarımızın hemen hepsi İsteyerek veya istemeyerek faiz batağına bulaştırılmış durumdadır. Devletin hükümetin başka hiçbir yanlışı suçu olmasa Sadece şu faizi insanlara bu kadar mecbur etmesi dayatması Küfür olarak haram olarak Müslümanların isyan etmesi gereken bir husus olarak yeter artar bile. Çünkü Allah ve Rasulü ile savaş yapılan bir konudan bahsediyoruz. Müslümanları Allah ve Rasulü ile savaştıran bir yönetimden bahsediyoruz. Bunun işe yapılacak, tevil edilecek, e görmezlikten gelinecek bir tarafı varsa bize de söyleyin, biz de e bu kadar ağır söz söyleme ihtiyacı hissetmeyelim. 2020 yani bu yıl hesabıyla Türkiye'de kredi kartı kullanan insanların sayısı 73 milyonu geçmiş. 83 milyonluk Türkiye'de kredi kartı kullananların sayısı 73 milyon. 7-8 yaşına kadar çocukları çıkartırsanız Türkiye'nin nüfusunun zaten kredi kartı kullananların sayısı kadar olduğunu görürsünüz. Banka kartı kullananların sayısı ise 173 milyon. Evet. Müslüman geçinen halkın bankayla faizle e, ne kadar içli dışlı olduğunu görmüş oluruz. E, post makinesi denilen e, o cihazların sayısı da 1 milyon 700 bini geçiyor. Evet. Kaç tane esnaf vardır ve kaç tanesinde POS denilen cihaz yok. Adam bir çorba içiyor, makineye kredi kartını taktırıyor. Yani yediği içtiği helal olmasın diye demek. Kredi kartları temel rütfa yüksekliğinden dolayı kartla boşlanan kişinin kısa zaman sonra borcunun 5 katına yükseldiğini Ödemeyi uzattıkça borcun daha katlanarak yükseldiğini herhalde çoğumuz biliriz. Allah faizi mahveder buyuruyor Kur'an'da. Nice iflas eden esnaf var. Birisi iflas ettiyse onda dokuzdan daha büyük bir ihtimalle bankayla iş yapmıştır da ondan iflas etmiştir. Ve Allah'ın sözü nasıl fiili hayatta geçerlilik kazanıyor. Allah faizi mahveder. Dünyada bile o faizin getirisini insan rahat bir şekilde dünyada bile tadamaz. Ne acıdır ki garibanların alın terini vampir dişleriyle sömürüp portumlayan bankalar Müslümanların ve Müslüman geçinenlerin desteğiyle hacamcaların katkılarıyla bu zulmü sürdürüyorlar. Namaz kılan Müslümanlar bankalardan paralarını çekse sadece bankalar değil bankacı kapitalist sömürü düzeni de kendiliğinden yıkılır. Müslümanlar Amerikan dolarını boykot etseler, dolar tepe taklak düşer, ABD çok kolay tarihin çöplüğünde yerini almanın eşiğine gelebilir. Ama Müslümanlar bu tür gayretler yerine birbirleriyle uğraşmayı daha faziletli sayıyorlar. Evet, hutbenin başında okuduğum ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki, faizle ilgili beş tane ceza sayılıyor. Beş. Birincisi, şeytan çarpmışa dönmek. Bu kabirle alakalı değil. Dünyada şeytan çarpmış bu bir deyimdir, yani tümüyle sakat kalan insanların yürüyüşü gibi, tavrı gibi, sarhoş gibi hayatta öyle yaşarlar. İkincisi, kazandıklarının bereketi olmaz, faizi Allah mahveder, tüketir denildiğine göre bu yolla kazanılan mal ve paranın bereketini Allah yok eder. Üçüncüsü Allah'a karşı savaş yapmış, savaş açmış olur. Dördüncüsü bu tür haramlar kişiyi küfre, inkara yöneltir. Dolayısıyla eğer iman ediyorsanız bırakın denildiğine göre onlar da bırakmayınca durum feci olur. Beşincisi de ebedi olarak cehennemde kalmak. Evet. Demek ki faizin dünyada başlayarak cezası ahirete kadar gidiyor. Niye böyledir? Allah hiçbir zaman küçük bir suça büyük bir ceza vermez. Kapsamlı olarak farklı farklı cezalar verdiğine göre farklı farklı faizin zararları vardır. Bunların en önemlisini söyleyeyim. Faiz ne yapar? Türkiye'nin nüfusu 83 milyonsa, 83 milyon insanın cebinden faizle uğraşan kimseler hırsızlık yapıyordur. 83 milyon insanın hakkına tecavüz ediyordur. Bir hırsızın 5-10 kişinin malını çaldığını düşünürsek, faizin ne kadar büyük bir zulüm olduğunu rahatlıkla değerlendiririz. Ceplerden nasıl para çalınıyor? I, faiz i, enflasyonun en önemli sebebidir. Paranın değerinin düşmesi. Dolayısıyla cebimizdeki paranın alım gücü faiz sayesinde devamlı i, kaybediyor. I, yani para rakam olarak aynı olarak dursa bile i, i, kıymeti düştüğü için bu da faizle çok yakından irtibatlı olduğu için bu kadar insanın hukukuna gasp etmek, tecavüz etmek anlamına geliyor. Faiz bildiğiniz gibi fakiri daha fakir yapar, zengini daha fazla zengin yapar. Çalışma ihtiyacı duymaz zengin. Parasını bankaya yatırır ve fakirin hayatında hiç göremeyeceği rant gelirleri elde eder eder gibi gözükür daha doğrusu. Kur'an-ı Kerim'de faiz günahı için kullanılan işte böyle caydırıcı ifadeler şirk dışında başka hiçbir günah için kullanılmaz. Neden? Faizin çok kapsamlı ve çok ciddi günahlı şeyi, zararlarından dolayı. Faizin hem birey olarak kişinin kendi psikolojisine, ruhi durumuna, hem toplum içinde yaşadığı durumda sosyal hayata büyük çapta zararları vardır. Faiz, insanda bencillik, cimrilik, katı kalplilik, duygusuzluk, zaafları ve zor durumları sömürme, ihtiras, paraya, maddeye tapma gibi en iğrenç duygu ve düşünceleri geliştirir. Sevgi, şefkat, yardımlaşma gibi, merhamet gibi e, güzel duygularıysa e, yok hale getirir. E, sosyal yönüyle daha büyük belki e, suç su söz konusu, e, insanlar arasındaki ilişkiyi sadece menfaate dayandıran, ahlaki çözülmelere sebep olan, Toplumun sabit gelirlerini ezen korkunç bir sömürü çarkıdır faiz. Evet. Ekonominin dini imanı olmaz diyenler yani helal ve haram para konusunda işlemez demek istiyorlar. Ekonominin dini imanı olmaz. Amerika dolarında bile ''Tanrı bizimledir'' yazıyor. Ekonominin dini, imanı olmaz da paranın üzerinde Atatürk resminin ne işi var? Kendi dinlerini dayatmanın ne anlamı var? Demek gerekiyor. Ekonomiyle, parayla ilgili nice haramlar, helallar var. Dolayısıyla, onları da kabul etmeyen bir zihniyetle e, mücadele ediyorsunuz. E, faiz ekonomiyi mahveden e, en ciddi e, ekonomik anlamda virüstür. E, o yüzden ruhi, ahlaki, iktisadi zararları sebebiyle Allah bize faizi haram kılmış. Peygamberimiz de faizle ilgili her türlü işlemi yasaklamış faiz yeni, yedireni, faiz akdini yazanı, bu işleme kâtiplik yapanı, bunlara şahitlik edeni Allah lanetledi, Allah lanet etsin, buyurmuş Peygamberimiz. Evet. Faiz, <gülüyor> bir kan nehri gibidir. Buraya giren kanlanır ve kan kokar. Kansa pistir. Faizli kredi alınmazsa, Müslümanlar nasıl güçlensin, nasıl zengin olsun diyen görüş, İslami açıdan tümüyle batıldır. Doğru olan, Müslümanlar birleşsin, şirketleşsin, faizden uzak olarak, ekonomik desteklerle birbirlerine yardımcı olsunlar, İslam'ın yasakladığı fiillere harp ilan etsinler, tefecilik, banka faizciliği gibi her türlü çirkinlikten uzak kalsınlar. Allah da helal yoldan onları zenginleştirsin. Evet, faiz soygunu dünyanın kanını emen kapitalizm ve onun gayrimeşru çocuğu emperyalizm, Müslümanların dinlerini yaşamamasından ve dünyaya fazla meyil etmesinden güç almaktadır. Faiz haramına rağmen mecbur olmadığı halde banka ile iş yapan Müslümanlar, taksitli alışverişlerle boyundan büyük borçlananlar, yorgan devamlı kısalsa da ayağını uzatmaya çalışanlar, kredi kartı ile harcama yapıp kat kat faize aracılık yapanlar, ihtiyaç zannettiği listeyi habire artıran tüketme zevki kurbanı olanlar, Sadece kendi haramlarını çekmekle kalmayacaklar, sömürü düzeni kapitalizmin azgınlaşıp insanları ezmesi olan zulüm düzeninin güçlenmesi ve baline de ortak olacaklardır. Bugünkü şartlarla helal yoldan zengin olmak, zengin deyince tabi üst düzeyde zengin olmak istisna dışında mümkün değildir.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 Hırsızlığa bulaşmadan, hırsızlarla işbirliği yapmadan, hırsız kulübü demek olan bankalara üye olmadan, soyguncu düzenlerle ortaklaşa çalışıp birbirlerini beslemeden zengin olmak pek kolay gözükmemektedir. Müslümanca zengin olma ve zengin kalmanın bu kapitalist düzende mümkün olmadığını ve insanların parayla imtihan edildiğini, ve parayla imtihan edilmenin fakirlikle imtihandan çok daha zor olduğunu görmezden geliyor veya unutuyor insanımız. İsraf konusunda etrafına kötü örnek olan, cennet yerine zenginliği tercih eden, her şartta parayı yücelten kimseler esas fakir insanlardır, acınacak durumdadırlar. Halkın dertlerine derman olması gereken devlet, Halkın cebine elini uzatır, bulduğunu alır, bulamadığını borçlandırır, aldıklarını faizcilere e, ikram eder. Öyle bir düzenin içindeyiz. Bankalardan kredi alarak faizle borçlanan çiftçilerin, esnafın durumu içler acısıdır. Söz gelimi e, hayvancılık yapanlar tüm hayvanlarını ya da evini barkını satarak faiz borcundan kurtulmaya çalışıyor ve kurtulamıyorlar. Sadece kumar değildir evi barkı söndüren, aynı zamanda faiz de depremden çok büyük hasarlar ortaya çıkartır. Doluya yağmura tedbir almaya çalışıyor, arabasına zarar gelmesin diye. Ama imanına, ahiretine zarar gelecek hususlardan insanımız kaçınma ihtiyacı duymuyor. Ee, öyleyse öyleyse yeniden imanlarımızı gözden geçirmemiz icap ediyor. Öyle bir karanlık ve fırtınalı cahiliye dönemi yaşıyoruz ki, faizden en çok kaçınanımız bile, peygamberimizin ifadesiyle faizin tozundan e, kurtulamıyor. Öyle buyruluyordu. İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zaman da faiz yemeyen kalmayacak, Doğrudan yemeyen bile buharı veya tozu ona ulaşacak deniliyor Ebu Davud'un Neseyi'nin İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Evet öyle bir sömürü düzeni içinde yaşıyoruz ki kapitalizm din olmuş, para da bir kapitalist için tanrı yerine konmuş, banka tapınak, çek ve hisse senedi, kutsal bir kitap yerine geçmiş.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 müjdeler olsun o insanlara, ama kaç kişi bu tür müjdelere sahip olarak kalabildi? Çok mu? Çok zor. Dolayısıyla faiz diğer haramlara da kapıyı açıyor. Onu yapan diğer haramları da gayet doğal görüyor. Namazlarımız niye huşu ile eda edilmiyor? Niye bizi diğer günahlardan kurtarmıyor? İşte faiz gibi büyük günahlarla meşgul olanın namazı da o kadar olur. İslami faaliyetleri de e, bu tür bereket getirmeyecek hale dönüşür. Rabbim hepimizi e, hem faiz hem de diğer haramlardan uzaklaşan, imanımızı ispat edecek salih amelleri hayatımızda bolca uygulayan, şuurlu tevhid ehli müminlerden eylesin. Ela inna ahsan el kelam ve ebleğe nizam kelamullahi melik il aziz il allam kema kalallahu tabarake wa taala fil kelam ve iza kure al Kur'an feslemi ola ve anctulalhüm turhamun auz bil lahi min rahim inna dina indallahi il